Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve nestainuhu ve nestağfiruh Ve ve mesiyyati Men yehdihillahu fela ve men yudlil Ve la, vahdehu, la ve ve hadis kitabullah ve eşerral umure müteessiruhha, kulle müteessitin bid'a, kulle ve Tesir dersimizde Nahl suresinin 104. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yok mu? Kuşkusuz Allah onları doğru yola iletmez ve onlar için elem verici bir azap vardır. 105. Ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar iftirayla yalan uydurur. İşte onlar yalancıların kendileridir. Muad bin Cebel Radiyallahu anh Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu bildiriyor. Ümmetim için en çok şu üçünden korkarım. Birincisi Kur'an'ı onun ihtişamını görünceye kadar okuyan kimsedir. Allah onun üzerindeki İslam gömleğini soyar ve o da kılıcını kaldırıp komisuna vurarak onu şirkle ile itham eder. Diyor ki Ey Allah'ın Resulü bu şirk ithamına hangisi layıktır? Buyurdu ki itham eden layıktır. İkincisi Allah'ın kendisine yetki nasip ettiği kimsedir. Bu kimse der ki bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Halbuki yalan söylemektedir. Halifenin yaratıcıya karşı kalkan olması mümkün değildir. Üçüncüsü ise söylentileri hafife alan kimsedir. Bir söylenti bittiğinde ondan daha uzun sürenine dalar. Şayet Deccale yetişirse hemen ona tabi verir. Bunu Hasan bir İsnav Taberani Mucemül Kebir'de ve Müsnedü Şami'nin Fesevi marifede, herevi zemmül kelamda İbn-i Ebi Asım, Es-Sünnede rivayet etmişlerdir. Evet. Burada Allah'ın ayetlerine inanmayanlar ancak iftirale yalan uydurur. ile ilgili olarak e, bu hadis delil getirilmekte. Yani bana itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur diyen bir kimse, e, yani peygamber harcındaki bir kimse, e, böyle Allah'a İftira ediyor, yalan söylüyor. Ee, tabii e, bu rivayetin tekfirle alakalı kısmı var. Bir de söylentilere dalmak. Yani delilsiz her işte Allah diyelim peşinden gitmek gibi zamanımızda e, yaygın olan bir şey. Fitneden fitneye dalmak. Ee, kişi böyle bilinçsiz hareket ettiği sürece yani deccal de sonuçta bir takım e, şaibeli şüpheler atarak İnsanları aldatacak ve e, böyle delillere itibar etmeyen bir kimse, duygusallar hareket bir kimse deccale yetişse ona da tabi verir diye Nebi Aleyhisselatü Vesselam durumu bildiriyor. Ebu Hureyre Radyalan'ta Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz ve kendisine güvenildiğinde ihanet eder. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. E, evet. Bu Allah Azze ve Celle'nin okuduğumuz ayetiyle mutabık. Yani münafık İslam iddia eden, iman ettiğini iddia eden kimsedir. Ama konuştuğunda yalan söylemesi, vaad ettiğinde sözünde durmaması ve kendisine güvenildiğinde ihanet etmesi aslında iman etmediğinin bir alametidir. <gülüyor> Abdullah bin Amr radıyallahu anhadan Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Dört şey kimde bulunursa katışıksız bir münafıktır. Kimse bu hasetlerden, kimde bu hasetlerden biri bulunursa onu terk edince kadar ondan nifaktan bir haset var demektir. Kendisine güvenildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü bozar ve düşmanlıkta hatta aşar. Bunu da Buhari Müslim rivayet etmişlerdir. Yine Buhari ve Müslim'in İbn Mesud radıyallahından rivayetinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Sizi yalandan sakındırırım. Zira şüphesiz yalan fuhşuğa götürür. Şüphesiz fücurda cehenneme iletir. Kul yalan söylemeye ve yalana talip olmaya devam eder de sonunda Allah katında çok yalancı diye yazılır. 106. Ayet Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse, kalbi ile kalbi iman ile dolu olduğu halde zorlanan başka. Fakat kim kalbini kafirli açarsa işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Onlar için büyük bir azap vardır. Ebu Mütevekkil Ennaci şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ammar bin Yasir'i su getirmesi için bir kırbayla müşriklerin kuyusuna göndermişti. Kuyuların etrafında üç saf suyu koruyordu. Yani üç saflık bir asker suyu koruyordu bekçi. Müşrikler onu yakaladı ve küfür içeren sözler konuşmasını istediler. Bunun üzerine Ammar radıyallahu anh hakkında bu ayet indi. Bunu Müsedded bin Nüserhed, İbn-i Sa'd, Hakim, Abdülrezzak tefsirinde Taberi, Fethülbari'de İbn-i Hacer ve Beyhaki zikretmişlerdir. İbn-i Abbas radiyalanmadan rivayette Allah Teala iman ettikten sonra küfreden kişiler için büyük bir azap olduğunu bildirmektedir. Ancak düşmanın işkencesinden kurtulmak için istemeyerek kalbi imana bağlı olduğu halde küfrü söyleyen kişi için bir sakınca yoktur. Çünkü Allah kullarının kalplerindeki itikada göre hesaba çeker. İbn Mesud radıyallah'tan benden sultanın yanında bir veya iki kamçıyı engelleyecek olan sözü mutlaka söylerim. İkrime dedi ki Ali radıyallahu zındıklar getirildi. O da onları yaktı. Bu İbn Abbas radıyallanmaya ulaşınca ben olsaydım onları yakmazdım. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın azabıyla azap etmeyin buyurarak bundan yasaklamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve dinini değiştireni öldürün hadisinden dolayı onları öldürmekle yetinirdim demiştir. Bunu bu rivayet eder. Evet, burada ayet üzerinde şunu düşünmek lazım. Yani tefekkür edilmesi gerek ayetlerden birisi. Men kefer abillahi minda de imanihi. Kim imanından sonra Allah'ı inkar ederse, bu ifadeden sonra istisna geliyor. İlla men ukriha ve kalbihu mutmain Ancak ikrah edilen, yani baskıyla kendisine zorlama yapılan, fakat kalbi mutmain olan kişi başka. Yani kalbi iman ile mutmain olan istisna ediliyor. Ve lakin men şeraha bil küfri sadran Yani küfre göğsünü gönlünü açarsa fe aleyhim gadabum minallah Böylesine Allah'ın gazabı vardır. Şimdi burada iki tane durum söz konusu. Birisi Allah'ı İnkar eden, yani küfür olan söz veya ameli işleyen kimse, fakat burada ikrah altında olan bir kimse. Kalbini, e, kalbi imanla ile mutmayın, fakat ağzaları küfre zorlanmış. Bu baskıdan dolayı ediyor Yani küfür olan söz veya piyini işliyor böyle bir kimse. Burada ikrah olduğu sürece bu kimse mazurdur. Yani şu ayette istisna edilmiş böyle olmayan herkes azaptan payı vardır yani Allah'ın gazabından payı vardır gadab ve ve lehum azabun azim diyor ve ona büyük bir azap vardır diyor şimdi böyle olmayanlar da iki kısım yani kalbi e, iman ile mutmain olan ve bu sebepten dolayı küfre, zorla, küfre zorlanmadığı halde e, küfür sözünü işleyen veya amelini işleyen kalbi iman ile mutmain ortada ikrah yok Baskı yok. Kalbinde yani e, iman olmasına rağmen, imanı sahih olmasına rağmen bu adam fiillerinde kafirlere benziyor. Mesela az önce geçen hadislerdeki gibi, işte 4 Şekim'de bulunursa ondan münafıklarda bir vardır. Yani iman etmeyenlerin özelliklerinde bir özellik vardır onda. İşte konuştuğunda yalan söylemesi vesaire Veya küfür olarak zikredilen ameller. Küfür olan amellerden birisini bir kimse, mesela şöyle diyelim, normalde haç takmak, boynuna haç asmak kafirlerin işidir. Yani Hristiyanların işidir. Bir Müslüman boynuna haç asar mı? Yani Normal bir şey değil. Ama bakıyorsun ki süs olsun diye asıyor. Veya nazar boncuğu takıyor. İtikad etmeksizin. Kalbi iman ile mutmain. Yani akidesi sahip bu konuda. Yani Hristiyanların akidesiyle hiç alakası yok adamın. Ama boynuna haç asıyor. Sırf süs olsun diye. Bunun azaptan bir payı vardır. Bir de ikrah altında yapıyor fakat kalbi küfürde. Yani küfür olan bir fiili yapıyor, gönül rızası yapıyor ama. Yani bundan razı, küfre razı fakat bunu zorla yapıyor. Bu da azap azaptan şeyi var. Yani bunların azabı devamlıdır. Ama kalbi itap etmediği halde, kalbi iman ile mutmain olduğu halde azaları, küfür olan fiilleri işliyorsa... Bu kimseye de azap var ama onunki kafirinki gibi değil. Çünkü bütün şubelerinde o kafir olmamış. Yani kalbi kafir olmamış. Azalarında küfür amelleri var. İşte kafirlere benzeyenlerin durumu da böyle. İşte kim bizden başkalarına benzerse bizden değildir. Hadislerinde olduğu gibi. Adam kafir kıyafetleri giyiyor. Şeklen kafirlere benziyor. Fakat bu adamın akidesini yokladığın zaman, akidesi düzgün bir akide, sayık bir akide. Yani İslam'ın en üstün din olduğunu, Allah'ın hak dini olduğunu kabul ediyor. Bunun dışındaki dinlerin batıl olduğunu ikrar ediyor. Böyleleri fasık hükmüne alıyor. Veya bazı ameller vardır ki nifaktandır, hadiste zikredildiği gibi. Onlar işte münafık hükmünü alıyor. Ama kalp imanla mutmain ise... Azası kafirlere benziyorsa burada kurtulması için ikrah olması gerekir. Yani bir baskı sebebiyle adama kafir elbisesi giydiriyor veya tehdit ediliyor. Malıyla, çoluk çocuğuyla veya canıyla tehdit ediliyor. Adam işte haç takıyor veya yani buna benzer küfür alametleri sergiliyor. Böyle bir kimsenin küfründen bahsedemeyiz. Hatta böyle bir kimse tamamen mazurdur ayetin gereği baskı altında yaptığı için. Bunu baskı altında yapmaz da akidesini korur fakat azaların amellerini korumazsa bu da fısk veya nifak. Biz şimdi kalbinin durumunu bilmediğimiz için bazı kimselerin münafık olduğundan şüphe ederiz. Kesinlikle küfre delalet eden işler yapıyor ama Müslüman olduğunu iddia ediyor. Sahih bir akideyi dile getiriyor bize. Biz kalbinin durumunu bilmiyoruz. Eğer iman esaslarıyla tamamen çelişen işler yapıyorsa böyle bir kimse, mesela hadiste buyruluyor ki e, namaz terk eden kafirdir. Kafir olur diyor hadiste. Yani bunun küzür olduğunu hadis net bize bildirmiş. Namaz terk eden kafir. O halde bu naslar ulaşmış olmasına rağmen bir kimse namazı terk ediyor ve Müslüman olduğunu iddia ediyorsa burada bir münafıklık var. Yani sözle amelin tutmaması söz konusu. Sözle amelin tutmaması zaten münafıklıktır İslam'da. Ama kalbini bilmiyoruz. Belki gerçekten kalbi yani Allah'ın hükmünü bu konuda kabul ediyor, etmiyor, orasını bilmiyoruz. Ama zahirin siyasi, dünyadaki hüküm olarak böyle bir kimse münafık muamelesi görür. Kadı tarafından tevbeye çağrılıp küfrünü terk etmesi veya tevbe etmesi e, halinde o kimse yine serbest bırakılır. Eğer tebe etmezse, küfründe direnirse o zaman mürted olarak öldürülür. Yani bu ölüm tehdidine rağmen halen devam ediyor fiiline. Onun kalbinin kesinlikle e, imanla bir alakasının olmadığı o zaman net olarak anlaşılır. Evet, burada e, baskıyla küfre zorlanan kimse için e, bir ruhsat vardır. Hatta bu konuda Siyer kitaplarında zikredildiği üzere Bilal radiyallahu anh'a bu Ammar radiyallahu anh inmiştir. Ammar radiyallahu anh'ın annesi ve babası yani Yasir ile Sümeyye radiyallahu müşriklerin şedit işkenceleri sonucunda şehit edilmiştir. Ammar radiyallahu böyle bir baskı altında kaldığı zaman onların zorlamasıyla bu sözleri söylüyor ve Allah azze ve celle bu ayetini indiriyor. Seher kitaplarında Bilal radiyallahu anh'a da İşkence altındayken işte Ammar radıyallahu anh'a e, yapılanma olduğu gibi, yani Allah ruhsatını indirdi Nahil suresi 106. ayetiyle. Sen de bu ruhsattan faydalan dediklerinde Bilal radıyallahu bu ruhsatı kabul etmemiş ve hayır ben e, ehat dediğim bir dediğim Allah artık farklı bir şey söylemem diyerek azimeti tercih etmiş ve işkenceye razı olmuş. Yine de sözünden dönmemiştir. Bu farklı bir nokta. Fakat burası bu ayette belirtilen şey ruhsattır. 107. ayet. Bu onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden. Yani küfürlerin küfre sine açanlardan bahsediyor burada devam eden. Ve Allah'ın kafirler topluluğunu hidayete erdirmemesinden ötürüdür. 108. İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Ve onlar kafirlerin kendileridir. 109. Hiç şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanların takendiridir 110. Sonra şüphesiz Rabbin eziyet edildikten sonra hicret edip ardından da sabrederek cihad edenlerin yardımcısıdır. Bütün bunlardan sonra Rabbin elbette gafurdur, rahimdir. Yani çokça bağışlayan ve merhamet edendir. i̇bn Abbas Radyallahu şöyle anlatıyor. Mekkelilerden bazıları Müslüman olduklarını gizliyorlardı. Müşrikler onları Bedir'de kendileriyle beraber savaşa çıkardılar. Yani zorla çıkardılar. Onlardan bazıları da öldürüldü. Müslümanlar, bunlar Müslüman ashabımız idiler, arkadaşlarımız idiler, zorla çıkarılmıştı. Çıkarılmışlardı dediler ve onlar için başlanma dilediler. Bunun üzerine melekler canlarını alacakları nefislerine zulmeden kimselere, ''Ne işteydiniz?'' derler. ''Onlar, biz yeryüzünde aciz kalan kimselerdik.'' diye cevap verirler. ''Allah'ın arzı geniş değil miydi ki? Oraya hicret etseydiniz.'' derler. ''İşte bunların barınacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir yerdir.'' Nisa 97. ayeti nazil oldu. Mekke'de kalan Müslümanlara bu ayet yazılıp gönderildi ve mazeretlerinin olmadığı bildirildi. <gülüyor> ''Bunun üzerine onlar çıktılar.'' Yani Mekke'de imanlarını gizleyerek yaşayanlar bu konuda kendilerine hiçbir ruhsat olmadığına dair, yani hicret etme gibi imkan olduğu sürece ruhsat olmadığına dair ayet e, nazil olunca çıktılar, yola çıktılar. Müşrikler onları yakalayıp işkence ettiler. Bunun üzerine Ankebut 10. ayeti nazil oldu. İnsanlar arasında Allah'a iman ettik diyen kimseler vardır. Fakat Allah uğrunda eziyet oldukları zaman insanların eziyetini Allah'ın gazabı gibi tutarlar. Rabbinden bir yardım gelirse biz seninle beraberdik derler. Allah sanki herkesin kalbinde olanları daha iyi bilmiyor mu? Müslümanlar bu ayeti de yazıp onlara gönderdiler. Bunun üzerine Mekke'deki Müslümanlar her hayırdan ümit kesmiş halde yola çıktılar. Yani ilk önce e, Nisa 97 ayetiyle mazretlerin olmadığını öğreniyorlar ve yola çıkıyorlar. Bu sefer müşrikler bunları yakalıyor ve eziyet ediyorlar, geri dönüyorlar demek ki. Sonra da bu ayet iniyor. Yani iman ettik diyorlar. Ondan sonra da Allah uğrunda, yani hicret gibi Allah uğrunda eziyete uğratıldıkları zamanda insanların verdiği eziyeti Allah'ın e, gazabıyla bir tutuyorlar diye bir kınama geliyor Allah Azze ve Celle'de. Bunun üzerine Mekke'deki Müslümanlar her hayırdan ümit kesmiş halde yola çıktılar. Sonra onlar hakkında bu ayet, Nahil 110. ayeti nazil oldu. Yani sonra şüphesiz Rabbin eziyet edildikten sonra hicret edip, yani eziyete uğruyor, hicret ediyor. Sonra da sabrederek cihad edenlerin yardımcısıdır. Bütün bunlardan sonra Rabbin elbette gafurdur, rahimdir ayetin az oldu. Müslümanlar Allah sizin için çıkış yolu kılmıştır. Yola çıkın diye yazıp gönderdiler. Yani onlar orada ümitsizliğe kapılmışlardı. Yani biz işte eziyete uğradık, hicretten geri döndük bu sebeple. E, ayet geldi, kınama ayeti. Ümitlerini kestikleri bir anda Allah Azze ve Celle bu ayeti indiriyor, yani bağışlayacağını bildiriyor. Eziyete uğradıktan sonra tekrar ricet etmelerini istiyor yani onların. Ee, bunun üzerine müşrikler onlara yetişip vuruştular, bu sefer onlarla savaştılar, sonra kurtulan kurtuldu, öldürülen öldürüldü. Bunu Taberi tefsirinde ve e, cüzü ü da sayı istatla rivayet etmişlerdir. 111. ayet, o gün herkes gelip kendi canını kurtarmak için uğraşır ve herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenir. Onlara asla zulmedilmez. Yani buradaki ibarelerden şu ibreti çıkarmak lazım. Yani hicretin gerektiği bir durumda, müşriklerle beraber oturmak, yani burada Allah Azze ve Celle e, hicret imkanı olan bir kimse için e, ruhsat vermiyor, tanımıyor. Yani bu yolda eziyete de uğratılsan ona katlan, yine hicretini yapmış Müşiklerle beraber oturma. Bu kadar net bu ayetler. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Nesai'nin, Süneyn-i Kübra'da, Ahmet bin Anbel'in, Nüsneyn'in rivayet ettiği e, Hakim bin Maviye, e, radiyallahu rivayetinde Estağfurullah Hakim bin Hizam radiyallahu anh'ın rivayetinde e, İslam'ın şartlarıyla beraber şunu da zikrediyor. Allah bir müşriğin tevbesini müşriklerden ayrılıp Müslümanlara katılmadıkça kabul etmez. Yani şirkten kurtulmak isteyen, şirki terk etmiş, İslam'a kanaat etmiş bir kimse için, dine girmek isteyen kimse için, işte ben gavur topraklarında kalmaya devam edeyim, Müslüman olarak kalayım, böyle bir şeyi kabul etmiyor. Yani Allah kabul etmez diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu imkanı olmayan kimse için, imkanı olan kimse için. Yani hicret etmeye imkanı varsa her ülkarda kafir topraklarından Müslüman diyarına hicret etmesi, müşriklerden tam anlamıyla bedenen ve ruhen ayrılması zorunludur. Ee, ancak imkanı yoksa, mesela i̇bn Abbas radyalarında o sıralar çocuktu, e, kadınlar ve çocuklarla beraber biz mustazaflardandık. yani baskı altında tutulanlardandık diyor. İşte babası hicret etmemişti. Babası kim? Abbas bin Abdülmuttalip radyalarında. Bedir'de zorla çıkarıldı ve esir edildiği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara, ona işte onun gibi onun beraberinde olan zorla çıkarılmış fakat iman etmiş kimselere aynı müşrik gibi muamele yaptı. Yani Müslüman muamelesi yapmadı. Şayet öldürülseydi, müşrik olarak öldürülmüş olacaktı. Yani dünya hükmü bakımından en azından durumları öyle. Müslüman mezarına gömülmeyecek, Müslümanlarla bir alakası olmayacak Böyle bir şey. Bu sebeple şu an için e, kafir ülkelerinde yaşayan Müslümanlara bir uyarıdır bu. Onlar buradan artık bir ibret alsınlar. Dinleyen kardeşlerimiz dünyanın her tarafından dinliyorlar. Eğer hicret imkanları varsa öyle ya da böyle mutlaka Müslüman ülkesine hicret etmeleri gerekir. Şayet böyle bir imkanları olduğu halde hicret etmezlerse, o halde ölürlerse Müslüman muamelesi görmeyeceklerdir. Ahirette Allah ne yapar? Nisa 97. ayeti gayet tehditkar. E bu konuda işte bize engel oluyorlar falan filan, işte ne bileyim e, bize vermiyorlar şu bu bir yolunu bulup şarpsınlar, şey yani hicret etsinler. Ankebut 10. ayetinde de insanlardan gördükleri baskı, eziyeti, sakın Allah'ın gazabıyla bir tutmayın, tehdidi var. Yani iman ettiğini iddia ediyorsun bu ne alaka? Bu hitap var yani. Bu sebeple İmanın gereği mutlaka e, bunun gerçekleştirilmesidir. 112. Allah bir ülkeyi örnek verdi. Bu ülke güvenli, huzurlu idi. Ona rızkı her yerden bol bol gelirdi. Sonra onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onları yaptıklarından ötürü açlık ve korku sıkıntısını tattırdı. Mücahit dedi ki, buradan Mekke kastedilmektedir. Allah onları açlık, korku ve şiddetli öldürmeyle yakaladı. 113. Andolsun olsun ki onlara kendilerinden bir rasul geldi de onu yalanladılar. Onlar zulmederlerken azap onları yakalayıverdi. Katade dedi ki evet vallahi müşrikler onun nesebini ve durumunu bilmekteydiler. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah onları açlık, korku ve öldürmeyle yakaladı. 114. Artık Allah'ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yiyin. Eğer yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız onun nimetine şükredin. 115, bu da e, fıkhi açıdan, ahkama delalet eden, önemli ayetlerden birisi. Size sadece ölü hayvanı, yani leş, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Ancak kim mecbur kalır da saldırmaz ve sınırı da aşmazsa muhakkak Allah çok bağışlayan pek esirgeyendir. Yani burada da yine ruhsatı görüyoruz, e, zaruret halinde kalan için aynı Maide suresindeki ayet gibi. Demek ki Allah neyi haram kılmış? Ölü hayvan, leş. Yani kendi eceliyle ölen, insanın işte müdahalesiyle, kanı aktalarak Allah'ın adına kesilen veya Allah'tan gayrı adına kesilen hayvanı, kanı yani o aktılmış kan, hayvanı boğazlarken demin mehsuh dediğimiz o kanı haram kılıyor. Domuz etini lahmel hinzir. Yani domuzun etini ve Allah'tan başkası adına kesen hayvanı haram kıldı. Evet ancak diyor kim mecbur kalır da mecbur kaldığı zaman da iki tane durum var dikkat etmesi gereken. Yani mustar vaziyette kaldı, zarurette kaldı. Bunda iki tane şart sıkça diyor Allah Azze ve Celle saldırmaz. Yani başkasının hakkına tecavüz etmez. Yani kul hakkı ile ilgili bir alana giriyor çünkü ona tecavüz etmez ve sınırı da aşmazsa yani e, buradaki zaruret nedir? Ölmeyecek kadardır. Yani sen bunlara, ölü etine, kana veya domuz etine veya Allah'tan başkası adına kesilmiş hayvana e, mecburiyetin ölmeyecek kadardır. Sen ölmeyecek kadarını yiyebilirsin. Daha fazlasını yersen bu sefer haddi aşmak olur. Bu ayette ona ruhsat yok. Katade dedi ki, İslam dini Allah'ın her türlü kötülükten temiz kıldığı bir dindir. Ey Ademoğlu! Allah sana zor durumda kaldığın zaman haddi aşmadan ve başkasının hakkına tecavüz etmeden haramdan yemene ruhsat vermiştir. Yani öyle bir durum düşünün ki bir bevdedesiniz orada helal bir içecek yok. İnsanların içecekleri mesela misal verelim. Bugün bazı köylerde İki tane meyve birbirine karıştırılarak hoşaf yapılıyor. Bu dinde aram kılınmış. Böyle hoşaflar var. Ve başka içeceğin olmadığını düşünün. Başa gelebilir buna benzer durumlar. Böyle bir durumda ha bu hoşafı içebilirsin. Ama şartı var. Saldırmayacaksın. Yani Başkasının evinde, başkasının malı olan bir şey onun rızası olmadan içemezsin. Zor durumda kaldın. Sahibinden istersin, izin istersin, bu şekilde e, bunu kullanabilirsin, zaruret miktarı, sınırda aşmadan. Bunun gibi. Ebu Vakıd el-Leysi radıyallahu Resulullah vesselamın şöyle buyurduğunu bildiriyor. Bu da e, işte bu zaruret halini e, tarif eden bir hadis. Sabah ve akşam için sebze bulamadığınız zaman ölü eti yiyebilirsiniz. Bunu Hasan bir İsnatlı Ahmet bin Ambel Hakim ve Darimi rivayet etmişlerdir. Yani iki öğün için sabah ve akşam için sebze bulamadığınız zaman, yani helalden bir şey bulamıyorsun, o zaman haramdan ölü yiyebilirsiniz. Evet, yine yani bu surede e, ahkamla ilgili önemli ayetler. 116. ayet, Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak bu helaldir, şu da haramdır demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan iftirada bulunmuş olursunuz. Şüphesiz ki Allah'a karşı yalan iftirada bulunanlar kurtuluşa eremezler. İbn-i Ömer radiyalanmadan Resulullah vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki helali haram kılan, haramı helal kılan gibidir. Bunu Hasan bir isnatla Taberani evsatta, i̇bn Kayserani kitab semada, Ebubekir'e Nisaburif ı rif el yazma fevâidinde rivayet etmişlerdir. Yani zannediliyor ki e, tehlike... Sadece haramı helal kılmak, yani bir kimse haramı helal sayarsa, işte bu Allah'a iftira etmiştir, bu e, büyük günah işlemiştir, böyle zannediliyor sadece. Bu iki taraflı. Haramı helal kılmak da, helale haram kılmak da aynıdır. İkisi de Allah'a iftiradır. Bu sebeple mesela sigara gibi bazı e, eşya hakkında konuşanlar çok rahat konuşuyorlar sigaranın dinde haramına dair delil olmadığı söylendiği zaman insanlarda bir ürkme oluyor. Niye? İşte Allah'ın haram kıldığı bir şeyi acaba helal mı kılıyoruz diye. E bundan korkuyorsun da helal bir şeyi haram kılmaktan neden korkmuyorsun? İkisinin de tehlikesi aynıdır. Yani helal bir şeyi haram saymak da haram bir şeyi helal saymak da aynı şekilde tehlikelidir. Fakat duygusal bakan insanlar Sadece haramı helal kıldığın zaman bunu tehlike olarak görüyor. Helali haram saydığın zaman bunda sakınca yokmuş gibi. Bu sebeple mesela işte bir at etini haram sayanlara çok e, yadırgamazlar. Onu hala hak mezhep sayarlar. Veya midyeyi haram sayanlara hala hak mezhep sayarlar. Veya kokoreçi haram sayanlara hala hak mezhep sayarlar. Yani bunu yadırgamazlar. Neden? İşte mantıki bir şey getiriyor canım bu. Yani bu pis falan. Evet. Tehlike büyüktür, iftiradır Allah'a. Ee, 117. ayet pek az bir menfaat. Halbuki onlar için elem verici bir azap vardır. Yani e, Allah'a karşı yalan iftirada bulunanlar için söylüyor Allah Azze ve Celle bunu. Ebu Ahmet el-Kerci el, el kasap, Nuketut-Talet al-Beyani fi'l-Enval Ulum ve'l-Ahkam'da şöyle demiştir. Bu erken dönem müfessirlerinden birisi onun tefsiri burada şu açıdan önemli. Ee, Ahmed er-Kerci el el-Kasap, e, Kasap denmesi cihatlarda müşrikleri doğramasından ötürü. Yani cihatta da atılgan alimlerden birisi. Aynı zamanda kıyası kabul etmeyen birisi. Kıyasır kökten reddeden birisi, dinde delil olduğunu kabul etmeyen birisi. İmnazım'dan da çok önce yaşamış birisi. Tamamen Selefi akide üzerinde olan birisi. Nitekim Zehebi, e, Ulu kitabında onun akidesini zikretmiştir. Selefle mutabık olduğunu akidesini. E, selefi bir alim yani. Ve İmnazım'dan önce şimdikiler diyor ki, Kıyası ilk inkar eden İbni Hazımdır. O da kıyası inkar etmekle bidat çıkarmıştır gibi bu manaya getirdikleri bir şeyler söylüyorlar. E, o açıdan Ebu Ahmet'in sözleri önemli. Şöyle diyor, yani ilk tefsirlerden sayılan tefsirinde. Bu ayetlerde Allah'ın anlamaya muvaffak kıldığı, zorlama ve inadı bir tarafa bırakan, helal ve haram kılmada nefsinin kıyastan aldığı bir tada, İtibar etmeyen kimseler için kıyasın batıl oluşuna dair hüccet açıktır. Bu ayet Allah'ın helal kıldığı bütün rızıklara teşvikle başlamakta, bunun üzerimizde bir nimet olduğunu haber vermekte ve şükretmemizi emretmektedir. Sonra haram kısmına geçmekte ve şöyle buyurmaktadır. O size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına keslemleri haram kılmıştır. Bunun dışında kalan her şey rızık, helal ve tayyibe dahil olup, şükretmemiz gereken nimetlerden sayılmıştır sigara bunların içerisinde mi? değil bunun dışındakiler helal tayiptir, rızıktır şükretmen gerekir ayrıma iptida olarak değil ancak önceki kısımdan istisna anlamında gidilmiştir Allah azze ve celle bununla da yetinmemiş peşinden şöyle buyurmuştur dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak şu helaldir bu da haramdır demeyin Aksi halde Allah'a yalan ihtirada bulunmuş olursunuz. Allah'a yalan ihtirada bulunanlar ise asla felah bulmazlar. Onlar için dünyada az bir menfaat, ahirette de acı bir azap vardır. Kendisine itaat edilmesi farz kılmış olan helal ve haram kılması ancak Allah Azze ve Celle'nin emriyle olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında insanlardan hiç kimsenin helal ve tayyip rızık cümlesinden istisna edilen bu dört şeye ekleme yapmaya hakkı yoktur. Yani bu ayette sayılan dört şeye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladıkları haricinde hiç kimsenin ekleme yapmaya hakkı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvanlardan azı dişi olanları, kuşlardan pençeli olanları ve ismen sayılı olan bazı şeyleri haram kılmıştır. Yine zinakarın kazancını, köpek ücretini, hayvan çiftleştirme ücretini haram kılmış, güvenilir kimselerin rivayetleriyle gelen hadislerinde bazı alışverişleri yasaklamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl olarak bulduğumuz her şey bu dört maddeye katılır. Hakkında nas bulunmayan şeyin haram kılınması kişilerin görüşleridir. İyice düşünen ve ayetin inceliklerine dalanlara göre ayetin hükmüyle bunlar iftiradır. Yani bu kişilerin görüşleri iftiradır. 118. Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlardı. Katade dedi ki, Allah Teala'nın zikretmiş olduğu kısa Enam suresindeki şu ayetlerdir. Enam 146. ayeti. Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kılmıştık. Sığır ve koyunların ise sırtlarında veya bağırsaklarında bulunanlar ya da kemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını haram kıldık. İşte böyle azgınlıklar sebebiyle onları cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz. Bu ayete dikkat edilirse daha önce geçti ama e, şimdi Mesela her zarar veren şey haramdır diye bir hüküm uyduruyorlar. Bu sefer Allah bir şeyi haram kıldıysa mutlaka zararlıdır. Yarısına varıyorlar. Yani birinci uydurduklarından istinbatla ikinci bir hüküm de uyduruyorlar. Allah bir şeyi haram kıldıysa o zararlıdır diye. Bu sefer işte içkinin faydalarından bahsedince ayette anlatılıyor. Burada çelişki görüyorlar veya başka şeyler. Şimdi düşünün. Allah tırnakla hayvanların hepsini haram kılmış mı Yahudilere? Bu ümmete helal. Yahudilere haramdı. Bir zarara binaen mi haram kılmıştı acaba? Veya bize helal kıldığı zaman zararı mı ortadan kalktı? Nedir yani? Sığır ve koyunların ise sırtlarında veya bağırsaklarında bulunanlar ya da kemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını haram kıldık. Onlara iç yağları haramdı. Bize değil. Bunun gibi. Ee, yani mesele tamamen Taabbüt meselesidir. Yani Allah Azze ve Celle'ye, Resulüne itaat ve itaatsizlik meselesidir. Allah dilediği şeyi temiz olsun, pis olsun. Haram kılar, helal kılar. Onun haram kıldığını haram sayıyorsan Allah'a kulluk etmiş oluyorsun. İtaat etmiş oluyorsun. Burada uymazsan, işte bu temiz bir şeydir Allah niye haram kılmıştır diye itiraz ettiğin zaman işte bu azgınlık yapmaları sebebiyle cezaya müstahak olmanın sebebidir. Veya falanca şey pistir, Allah bunu niye haram kılmamış dediğinde bu da bir itirazdır Allah'ın şeriatına. Diyorlar ya şimdi, ya bu pis, tamam kitap sünnette nasıl yok ama haram olması lazım. Yani benim aklım öyle görüyor diyorlar. Bu azgınlıktır. Allah'a karşı azgınlıktır, tehlikeli bir iştir. 119, burada da yine e, bir harfletme var. Yani Allah'ın e, ümitlendirmesi var ne konuda. Sonra şüphesiz Rabbin cahillik sebebiyle kötülük yapan. Sonra da bunun ardından tevbe edip durumunu düzeltenler için bundan sonra elbet gafurdur, rahimdir. Burada da hangi şartta bağışlayacağını bildirmiştir. Yani önceki ayetlerde bahsedilen çirkinlikleri cahillikle işledin olabilir. Kötülük yaptın yani. Allah'a ittirah ettin veya daha başka cürümler işledin, isyankarlık yaptın. Bunun ardından tevbe ettiğin takdirde yetmedi. Tevbe etmek yetmedi. Durumunu düzelteceksin. Bunu yaptığın takdirde Allah kafurdur, rahimdir. Düzeltmek nedir? Yani tevbe Allah'ın başlaması bu şartlara bağlıdır. Islah etme de vardır. Kötülük işleyenler için onu ıslah etmesi lazım. Yani sen bir şeye düne kadar haram diyordun. Allah'a iftira olduğunu öğrendim bunun. Bir cahillik ettiğini öğrendin. Sonra bundan tevbe ettin ama o sende kaldı. Ama sen binlerce kişiye belki bunun aksini hep söyledin. Islah etmek için çalışman lazım. Ya ben böyle söylüyordum, buradan tövbe ettim, bu cahillikten vazgeçtim, ben Allah'a yöneldim. Bu bir yanlıştır, aslı budur diye bu düzeltmelerin yapılması lazım. Fiili olarak zarar verme gibi konularda, kulaklarına zarar veya Allah'ın hukukuyla ilgili zararlarda da durum böyledir. Allah bağışlamasını ve merhamet etmesini böyle bir şarta bağlamıştır. Katade ve Ebul Aliye dediler ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, Kasıtlı veya kasıtsız kişi herhangi bir şekilde günah işlediği zaman bunun cehalet kapsamında sayılacağı üzerinde ittifak etmişlerdir. Yani kim Allah'a isyan etmişse ister kasıtlı yapsın ister kasıtsız yapsın bu cehalettir. Yani bir kimse ben günahı bilerek işledim Allah beni affetmeyecek demesin. Onun işlemesi zaten cehaletin kendisidir. Hangi konuda cehalet? Rabbini tanımamak konusunda cehalettir. Yani sen bir şeyin hükmünü biliyorsun. Yani bunun günah olduğunu, bir kötülük olduğunu, Allah'a isyan olduğunu biliyorsun. Buna rağmen yapıyorsan, bu da cehalettir. Bu cahillikle işlenmiş suçtur. Hangi cahillik? Allah Azze ve Celle'yi tanımamaktır. Öyle bir cahillik. Selefin bu konuda icmağı vardır. Yani hangi günah olursa olsun, Allah tevbeyi bağışlar. Yani tevbe değil, takdir, şirk dahil bağışlar. Ta ki şirkle kişi ölürse Allah onu bağışlamaz. Yani tevbe etmeden şirk üzere ölürse Allah bunu bağışlamaz. Onun altındakileri de dileyeceğine bağışlayacağını bildirmiştir. Mücahit dedi ki, Rabbine asi olan herkes bundan vazgeçinceye kadar bir cehalet içindedir. İkrime şöyle dedi, kişi hayatta olduğu sürece tevbe için henüz geç değildir. Günahların da tümü cehaletten dolayı işlenir. Yani bazı tekbirci gruplar, harcı gruplar eskiden beri bu ayetle, buna benzer işte Nisa suresinde de benzer ayet var. Yani günahların başlanması için bir bilmeden, cahillikle işlenmesi lazım demişler. Eğer bilerek işlemişse o onu Allah affetmez demişler. Böyle bir görüşe sahip olmuşlar. Telefe az oyuncaklardınız nakillerden anlaşılacağı üzere selefe muhalefet etmişlerdir. Sonra şayet cahillikle işlemişse bile hemen tevbe etmesi lazım. Yani adam 10 sene önce işlemiş, şimdi tevbe ediyor. Allah bunu da kabul etmez diyerek bu da Allah'a bir iftiradır. Selefe muhalefet etmişlerdir bu konuda da. Evet, İbrahim aleyhisselam tek başına bir ümmet idi. 120. ayet. Gerçekten İbrahim bir ümmetti. Allah'a itaatkardı. Hanifti. Müşriklerden de değildi. İbn-i Mesud de, şüphesiz Muaz radıyallahu bir ümmet idi ve Allah'a kanit idi. Bilir misiniz ümmet nedir? İnsanlara hayrı öğretendir. Kanit ise Allah'a ve Resulüne itaat edendir. Muaz bin Cebel radıyallahu da de insanlara hayrı öğreten, Allah'a ve Resulüne itaat eden biriydi demiştir. Yani burada ümmet kelimesini ve kanit kelimesini açıklamıştır bu ifadeleriyle İbn-i de dedi ki İbrahim Aleyhisselam itaatkar sünnetine ve milletine, dinine uyulan bir hidayet imamı idi. Yani buradaki ümme kelimesi imamlık ile alakalı. Yani o bir imam idi manasına gelmekte anlaşıldığı üzere. 121- onun nimetlerine şükrediciydi. Yani İbrahim Aleyhisselam Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Onu seçti ve doğru yola iletti. Allah da onu seçti peygamber olarak ve doğru yola iletti. 122. Aleykümselam. Ve biz ona dünyada bir güzellik verdik. Şüphesiz o ahirette de elbette salihlerdendir. Mücadeledeki dedi ki dünyada bir güzellikle kastedilen doğru konuşan bir dildir. Yani İbrahim Aleyhisselam'a verilen güzellik, doğru konuşan, düzgün konuşan bir dil verilmesi. Katade'de her din mensubu ondan razı olup dostluğunu kabul etmiştir. Yani İbrahim Aleyhisselam'ı öyle yüceltmiştir ki Allah Azze ve Celle Yahudilerde, Hristiyanlarda, Müslümanlarda her din mensubu İbrahim Aleyhisselam'ı üstün bir peygamber olarak tanırlar. 123. Sonra sana vahyettik. Hanif olan İbrahim'in dinine oy. O müşriklerden değildi. 124. Cumartesi tatili ancak onda ihtilaf edenlere belirlenmişti. Kıyamet günü Rabbin muhakkak onların ihtilafa düştükleri şey hakkında aralarına hüküm verecektir. Mücahit dedi ki Cuma gününü reddedip yerine Cumartesi gününü saygı günü edindiler. Demek ki Cuma günü onlara da teklif edilmiş ama onlar bunun yerine Cumartesi'yi seçmişler. Katade dedi ki Cumartesi gününü onlardan bazıları helal saydı bazıları da haram saydı. Ebu Hureyir Radiyalan'tan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Biz en son gelenleriz ama kıyamet gününde ilkler olacağız. Çünkü her ümmete bizden önce kitap verilmiş, bize onlardan sonra verilmiştir. Yani ümmet olarak tarihin sona geldik. Sonra Allah'ın onlara farz kıldığı cuma günü var ya, onlar bugün hakkında ihtilafa düştüler ve Allah bizi ona hidayet etti. Yani cuma gün konusunda biz hidayet üzereyiz. Bu konuda insanlar bize tabidir. Çünkü Yahudilerin günü bizden bir gün, Hristiyanların günü ise iki gün sonradır. Yani Cuma onların gününden önce geliyor. Cuma, Cuması, Pazar. Evet, bu hadisi Şafii, El-Um'de, ve Müslim sahiplerinde rivayet etmişlerdir. Yine Ebu diğer rivayet, Müslim'in diğer lafzı ve Ahmet'in rivayeti. Allah Teala bizden önce geçenleri Cuma gününden saptırmıştır. Yahudilerin günü Cumartesi, Hristiyanların günü ise Pazar günüydü. Sonra Allah bizi yaratıp Cuma gününe hidayet etmiştir. Böylece Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini özel gün kılmıştır. Biz dünya ahalisinin sonuncularıyız. Ancak kıyamet gününde bütün yaratıklardan önce hüküm verilenler olacağız. Evet, 125. Sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır, davet et ve onlarla en güzel şekilde tartış. Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve o hidayete erenleri de çok iyi bilir. Mücahit dedi ki onlarla, kitab ehliyle en güzel şekilde tartış sözünün anlamı onların sana yaptıkları eziyetten uzak dur demektir. Enes bin Malik Radyalan'ta Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hizmet eden bir Yahudi çocuk vardı. Hastalandığı zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve baş ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi, çocuk yanında bulunan babasına baktı. Babası Ebul Kasma itaat et dedi. Bunun üzerine o da Müslüman oldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyerek çıktı. Onu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun. Bunu Bukhar rivayet etmiştir. Seyl bin Sad radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebi Talb radiyallahu anh'ı gönderirken şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun ki Allah'ın senin vesilenle bir kimseyi hidayet etmesi senin için kızıl develerinin olmasından daha hayırlıdır. Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ayşe radıyallahu anh'a da Resulullah vesselam şöyle buyurdu. Ey Ayşe, muhakkak ki Allah refiktir, rıfkı yani yumuşaklığı sever. Rıfk karşılığında şiddetle başkası için vermediğini verir. Yani kaba ve sert davranışlarla Allah lütfetmediği şeyi yumuşak davranış sayesinde lütfeder. Yani bu davet meselelerinde veya insanlar arasındaki davranışlarda gözetilmesi gereken bir şey Müslim rivayet etmiştir. Said bin ebi Bürde babasından, o da dedesinden rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radiyallahu anh'ı Yemen'e gönderirken şöyle buyurdu. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Uyum gösterin, ihtilaf etmeyin. Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Cabir radiyallahu anh'den ve Resulullah vesam vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah Teala beni zorlaştırıcı ve şaşırtıcı olarak değil, öğretici ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi. Müslim rivayet etmiştir. Evet, e, şüphesiz bu yumuşak davranış demek, tebliğde yumuşak bu gözetmek, kolaylaştırmak, sevdirmek, nefret ettirmemek demek e, tebliğin içeriğiyle oynamak demek değildir. Yani e, bir davetçi pozisyonda olan, davet eden konumda olan Müslüman kolaylaştırır, zorlaştırmaz veya sevdirir, nefret ettirmez, uyum gösterir, ihtilaf etmez, yumuşak davranır. Buradaki amaç tebliğin içeriğinden... Yani kitabın, sünnetin ve Aslan'dan hiçbir taviz vermek için Allah'ın dindeki hükmü neyse odur yani. Bundan hiç kimse taviz veremez. Ama bunu insanlara anlatırken onların uygun vakitlerini gözetmek, anlayacağı uslupla anlatmak bunları gözetmektir burada kastedilen. Yani sevdirmek, kolaylaştırmak, yumuşak davranmak e, kastedilen bunlardır. Ee, yoksa bir kimseye mesela e, çok kızgın olduğu bir anda tartışmışsın başka sebeplerle ve o anda onun amel etmediği Veya yanlış yaptığı bir şeyi tak diye söylüyorsun Sırf ondan intikam almak için O da o anda nefsinin atına binmiş Reddediyor Veya insanlara kastlı bir şekilde Anlayamayacağı şekilde Sırf anlamasınlar diye bir nevi Kendi işte ne kadar Üstüplü, edebiyatlı Edebiyat parçalayarak konuşuyor Ne kadar düzgün konuşuyor desinler diye Kendini böyle ağır bir Şeyle koyarak Kavimin, muhataplarının anlamayacağı bir şekilde, anlamayacağı bir dilde e, sözü süsleyerek konuşuyorsun, edebiyat parçalıyorsun. Bu da yasaklanmıştır, bu da zorlaştırmaktır. E, bu konuda Ali Radiyalar işte insanların anlayabilecekleri şeyleri anlatın. Onların idrak edebilecekleri şeyler rivayet edin. Allah'ın ve Rasulünün yalanlanmasını ister misiniz demiştir. Aynı şey i̇bn Mesud'dan, benzer manada Ayşe Radiyalarına'dan da rivayet vardır. Yani insanların konumlarına inip, menzillerine inip, seviyelerine inip herkesin anlayacağı şekilde anlatmak icap eder. Tabi bunun e, üzerinde tekrar duralım ki kastedilen kesinlikle içerikle oynama değildir. Senin tavırlarınla ilgilidir olay. Yani aynı sözü, birebir aynı sözü kaba bir şekilde söylemek var, bir de yumuşak bir şekilde söylemek var. Uygun zamanları gözeterek, uygun üslubu gözeterek söylemek var. İkisi de aynı şeyi söyler. Birisininki kabul edilir, diğerinin ki kabul edilmez. Bazı kocalar var, hanımlarına e, yani elinin altında olduğu için ne de olsa sert bir üslupla, bayatarak, zorlayarak, yapmak zorundasın diyerek tebliğ eder bazı şeyleri. Bu sebeple kadın sürekli uzaklaşır. Ve yaptığı zaman da şöyle bir hisse kapılır. Ya işte acaba ben kocamın zorlamasıyla mı yapıyorum, ben Allah için yapmak isterim der. Onu da bir bahane edinebilir. Kılıf uydurabilir yani. Ben yaparsam Allah için yaparım, senin dedin diye yapmam. Bunda kılıf olarak kullanabilirler. Suistimal ederler yani. Aynı kimseye kendi emsalinden başka bir kadın tebliğ eder veya sözünü dinleyince başka birisi tebliğ eder. Aynı içeriği söyler, bu sefer bunu kabul eder ve amel etmeye başlar. Buna şaşırmayın yani. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, Allah'ın yumuşaklıkla nasip ettiği nice şeyler vardır ki, şiddet ve kaba davranışlarla bunu vermez, nasip etmez buyuruyor. Yani içerikten taviz verme yok, aynı şeyler. Mesele insanlara, yani alabilecekleri, anlayabilecekleri, idrak edebilecekleri, ve insanların amel etmesini isteyerek sunmak. Yani bir kimsenin mesela yoldan sapmasını, iyice uzaklaşmasını istersin. Ya bu adam bize yaramaz, bizden uzak dursun dersin. En ağır şeyleri, en anlayamayacağı şeyleri böyle zoraki tebliğ edersin ki adam iyice uzaklaşsın. Böylesi de vardır yani. Eğer birisini kazanmak istiyorsan, davete kazanmak istiyorsan demek ki yolu bu yumuşak muamele içerikten taviz vermeksiz. Ayşe radiyallahu anh'a Resulullah aleyhisselatü vesselam'a şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü Uhud gününden daha şiddetli bir gün başına geldi mi? Yani Uhud'da Müslümanlar yenilgeye uğradı biliyorsunuz. Yani bundan sana daha ağır gelen bir gün oldu mu? Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Gerçekten senin kavminden neler başıma geldi neler? Onlardan başıma gelenin en şiddetliyse akabe günü gelmiştir. Kendimi İbn-i Abdiyali'l bin Abdikülale arz etmiştim. Arzum hususunda bana icabet etmedi. Ben de üzgün olarak gözümün gördüğü tarafa yol aldım. Karnus-ı Alip'te kendime gelebildim ve başımı kaldırdım. Bir de ne göreyim? Bir bulut beni gölgelendirmiş. Baktım içinde Cibril hemen bana seslenerek, ''Muhakkak Allah azze ve celle kavminin sana söylediklerini ve sana verdikleri red cevabını işitti ve onlar hakkında dilediğini kendisine emretmen için sana dağlar meleğini gönderdi.'' dedi. Ardından Dağlar Meleği bana seslendi ve selam verdi. Sonra ey Muhammed şüphesiz Allah kavminin sana söylediklerini işitti. Ben de Dağlar Meleği'yim. Rabbim beni sana dilediğini emretmen için gönderdi. Şimdi ne dilersen dile. Eğer üzerlerine iki ahşebi yani Ebu Kubes ve Kuvaykan dağlarını kapamam dilersen kaparım dedi. Resulullah ve Vesselam ona şunu söylemiş. Bilakis... Allah'ın onların sülplerinden yani nesillerinden sırf Allah'a ibadet edebilecek, ona hiçbir şey ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim. Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Yani bu da işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davette e, ne kadar merhameti, insanların hidayetine hırslı olduğunu gösteriyor. Tıpkı Tevbe Suresi'nin son ayetlerinde belirtildiği gibi. Ebu Hureyre Radyalama'dan Resulü Aleyhisselatü Vesselam Necid tarafına suvari gönderdi. Bunlar Beni Hanife kabilesinden Sumame bin Ustal denilen birini getirdiler. Bu zat Yemamelilerin efendisiydi. Onun mescidin direklerinden bir direğe bağladılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun yanına çıkararak ne haber ey Sumame dedi. Sumame şunları söyledi. Bendeki hayırdır ey Muhammed şayet öldürürsen kan sahibi birini öldürmüş olursun. İhsan edersen şükreden birine ihsan etmiş olursun. Eğer mal istiyorsan hemen dile sana diledin kadar mal verilir dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu terk etti. Yani bıraktı gitti. Ertesi günden sonraki gün gelince yine ne haber ey sunahmet diye sordu. O da sana söylediğim gibi eğer ihsan edersen şükreden birine ihsan etmiş olursun. Yani eğer beni e, serbest bırakır bağışlarsan e, sana teşekkür ederim diyor. Öldürürsen kan sahibini bir e, birini öldürmüş olursun. Yani e, öldürürsen de hakkındır. Mal istiyorsan Hemen dile sana istediğin kadar mal verilir. Çünkü kavminin efendisiydi. Kavmim sana mal istiyorsan mal verir diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu yine bıraktı. Gitti. Ertesi gün gelince tekrar ne haber ey Sumame diye sordu. Sumame bende sana söylediklerim var. Eğer ihsan edersen diye aynı şeyleri söyledi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine Sumame'yi serbest bırakın buyurdu. O da mescide yakın bir hurmalığa giderek yıkandı. Gusletti. Sonra mescide girdi ve Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah olmadığına şehadet ederim. Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna da şehadet ederim. Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde şimdiye kadar bana senin yüzünden daha sevimsiz bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün bana bütün yüzlerden daha sevimli oldu. Yani bunu e, Müslüman olmayı kafasına koymuş da, bağlıyken söylemiyor yani. Bağılırken söylese, zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bırakacak Müslüman diye. Ama böyle bir şeyi kabul etmek istemiyorsun abi. Yani kurtulmak için Müslüman oldu, intiba olmasın diye. Devam ediyor. Vallahi benim için senin dininden daha sevimsiz bir din yoktu. Dinin de benim için bütün dinlerden daha sevimli oldu. Vallahi benim için senin beldenden, ülkenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu. Süvarilerin beni yakalandığı yakaladığında ben umre yapmak istiyordum ne buyurursun dedi bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini müjdeledi ve umre yapmasını emretti Mekke'ye vardığında ona birisi sen dininden mi döndün diye sordu o da hayır lakin ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Müslüman oldum hayır vallahi size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin vermedikçe yemam eden bir buğday tanesi bile gelemez dedi bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlerden birinin kavmi tarafından darp edilip kana bulandığını, onun ise yüzünden kanı silerek şöyle dediğini anlatırken görür gibiyim. Allah'ım kavmimi bağışla zira onlar bilmiyorlar. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Allah'u alem burada ya kendisini kastediyor veya daha önceki peygamberlerden de başına böyle bir şey girmiş bir kimse olabilir 126, eğer ceza verecekseniz size yapılan işkencenin misliyle yani aynısıyla ceza verin ama sabrederseniz elbette o sabredenler için daha hayırlıdır. Mücahit Rahimullah dedi ki, ayet kimsenin hakkına tecavüz etmeyin anlamındadır. Enes bin Malik Radyalan'ta bir Yahudi bir cariyenin başını iki taş arasında ezmişti. Ona bunu sana kim yaptı falan mı yoksa filan mı denilerek Yahudinin ismi verilince o da başıyla ima etti. Yahudi getirildi ve suçunu itiraf etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun da başının iki taşla ezilmesini emretti. Yani kısası uyguladı. Bunu Bukhara ve Müslüm rivayet etmişlerdir. Bu ayetle ilgili olarak... Evet, biz sonraki rivayette de benzerliğinde var da. Bu ayetle ilgili olarak diğer kitaplarında zikredilir fakat İslatlarındaki kopukluk sebebiyle ben tefsire almamıştım. Ee, Hamza radıyallahu anh şeyde dilin şeyde dilince bakıyor ki onun işte ciğeri oyulmuş e, yani müsle yapılmış. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam sana bunu yapanlara işte bunun e, iki katını yapmadıkça. İçim rahat etmeyecek gibi bir söz söylüyor. Bunun üzerine bu ayet iniyor diyor o rivayetlere göre. Yani e, cezalandıracaksan ancak misliyle kısas yapabilirsin ama affedersen, sabredersen bu daha fazletlidir diye e, bir yol gösteriliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunun üzerine misliyle, iki misliyle intikam almaktan vazgeçiyor. 127 sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan dolayı kederlenme. Kurmak doldukları tuzaktan dolayı kaygı duyma. Ubey bin Kab Radyalan'ta Uhud Savaşı'nda Ensar'dan 64 kişi muhacirlerden aralarında Hamza Radyalan'ta bulunduğu 6 kişi şehit Ensar'dan 64 muhacirlerden Hamza Radyalan'ta dahil 6 kişi şey edilmişti. Müşrikler müslü yaparak onların organlarını kesmişlerdi. Ensar, eğer başka bir savaşta biz de onlardan öldürürsek, biz de yaptıklarından daha fazla müsle yapacağız dediler. Mekkevheti gününde bu ayet indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabredecek ve cezalandırmayacağız. Dört kişi dışında kimseye dokunmayın buyurdu. Bunu Sayı İstinad'da Tirmizi, Abdullah bin Ahmet, Nesai-i Sünnel Kübra'da, i̇bn İbn, -i İbn -i Hakim, Zeya-ül El-Muhtare'de ve Beyhak-i Delal'de rivayet etmişlerdir. Yani benim bahsettiğim rivayetlerde, e, bu şekilde söyleyen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi aktarılır. Demek ki sayıh olanında sahabelerden bazıları bunu söylemişler ve ayet inmiştir. 128 son ayet Nail suresinden. Çünkü Allah sakınanlar ve güzel amel edenlerle beraberdir. Katade dedi ki, Herim bin Hayyan el-Abdiye ölüm anındayken ona vasiyet et denilince şöyle dediği bize anlatıldı. Ne vasiyet edeceğimi bilmiyorum. Lakin zırhımı satın ve onunla borcumu ödeyin. Borcumu karşılamazsa atımı da satın, o da yetmezse kölemi de satın. Size Nahl Suresinin son ayetlerini vasiyet ediyorum. Böylece Nahl Suresinin 125-128. ayetlerini zikretti. Yani bu e, selef tarafından vasiyet olarak tavsiye edilen ayetlere bir örnek. Bunu Tabere İbn-i İbn-i ve Züht'ün Hennat rivayet etmişlerdir. Allah izin verirse bir sonraki e, dersimiz... İsra Suresi ile başlayacak Nahl Suresi elhamdülillah burada tamamlandı. Subhaneke Allahumme ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah tevaktele şirkelek ve estağfuruke ve